Oğlumun için bir düzenleme yapalım. Efendim güzel ala resulillah Muhammed ve alâ âlihî ve sahbihî Şimdi Allah dilerse nasip ederse inşallah bugün Yeni bir Risaleye başlayacağız. Risalemizin adı ve muqasvatı kalk. Kalp, Kalp katılarının yerlemesi elhafiz ibn Raja bin Hambeli, ibn Raja bin Hambeli'nin resalelerine. Şimdi resalemize başlamadan önce önce kitabın müellifini tanıyalım, değil mi? İbn Raja bin Hambeli kimdir? Öncelikle lütfen onu tanıyalım. İbn Raja bin Hambeli'nin ismini söylüyorum tam ismini Zeynüddin Cemalüddin Ebu faraj Abdurrahman Ahmed ibn Recep Abdurrahman el-Bagdadi el-Hamdani thumma Dimashki bu alimin tam ismi yani orijinal ismini söylemiş oldum gerçek ismi babasının onu isimlendirdiği isim Abdurrahman. fakat babası yani Recep diye bilinen biz de Recep diyoruz Recep'in oğlu el-Hamdani o da mezhep olaraktan doğum tarihi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 İslam alemindeki çok büyük alimlerin yaşadığı döneme denk ediyor. Mesela kim gibi İmam Nevevi gibi, Şeyhül İstanbül Teimiye gibi, İbnü Kayimül Cevziye gibi, mesela İbnü Dakiqül Hid gibi, mesela onlardan hemen az önce İzi i̇bn Abdü gibi, Hafız İbnü Hacer gibi, mesela Zeynuddin el Haraki gibi. Bunlar hep belli bir döneme damgasını vurmuş alimler ve hep böyle kitapları çok meşhur olan alimler.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 Ee, daha İbn Recep çocuk diyebileceğimiz bir yaştayken onu Balda'da getirmiş, ee, işte onu Dimeşka getirmiş yani bugün Suriye dediğimiz şan topraklarına getirmiş. Orada oranın meşhur alimlerinden ona ders almış. Mesela sonra İbn Recep oradan zaten Filistin yakın olması hesabıyla Kudüs'e geçmiş. Mesela Kudüs'teki alimlerden dersler almış. Daha sonra oradan Haca yani Hac Farizasını yerine getirmek için Ergenekon döneminden sonra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 Bundan şey yapmışlar, istifade etmişler. Tabi aslında günümüz, yani ilim talebeleriyle alakalı bu zaten ciddi bir problem. Ciddi bir problem demiş olduğumuz şey değil. Yani zaten ilme, mesela Araplardan misal veriyorum, bir 20 sene geç başlamış oluyorlar. Yani sen mesela 10 sene okuyorsun, daha henüz bir Arap'ın ilme başladığı gün aynı seviyeye geliyorsun. Yani Arapçayı doğru düzgün öğreniyorsun. Hani artık bir bir şey okuduğunda veya bir şey dinlediğinde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 Mesela o üç ay içerisinde şu kitabı mesela i̇bn Recep gibi yani hani en azından bir Bukhari'nin sülasiyetten okurum. Orada bir alemin yanında gibi bu şeydir. E şimdi bizim de aynı, hani hatırlarsanız geçen derslerimizde de söylemiştik, aynı neticeye ulaşmak için aynı yolu izlemek lazım. Yani birilerinin kendimizi örnek alıyorsak ve o örnek aldığımız insanlarla aynı neticeye ulaşmak istiyorsak bizim üzerimize vacip olan nedir? Onların izlemiş olduğu yolu izlemek lazım ulaştıkları sonuca Şimdi mesela sen tatile gidiyorsun, Örnek veriyorum on gün. On günde başka bir hocanın bir şerhini dinleyebilirsin. Bir kitabı baştan sonra mesela bitirebilirsin. Bir, bir metni hafzedebilirsin. Örnek veriyorum yani. Veya varsa bir hoca senin memleketinde gideceğin yerine küçük de olsa o tatil süresinde bitirebileceğin bir metni götürüp onunla beraber o metni okuyabilirsin gibi takip vesileleri değerlendirmek için. İbnü Recep şeyden döndükten sonra e, haç farizasını ifade edip orada bazı kitapları okuduktan sonra İbn Kayyım'ın yanına geliyor yani asıl mesele zaten burada başlıyor. Ondan sonra da uzunca bir müddet hemen hemen İbn Kaim'e Cezveye talebelik yapmış oluyor. Tabi İbn Kaim'e Cezveye talebelik yaptığı zaman e, bu arada kime de talebelik yapmış oluyor otomatik olarak İbn Tevbiye'ye de talebelik yapmış oluyor. Sebep çünkü İbn Kayyım zaten İbn Tevbiye'den ayrılmıyor yani İbn Tevbiye olduğu müddetçe İbn Kayyım mutlaka ona mülazemet ediyor ondan kesinlikle ayrılmıyor. İbn Necat İbn Kesir'dir ve benzeri alimler İbn Kayyım öğrencilerler aslında. Fakat İbn Kayyım öğrenci olmalarıyla beraber aynı zamanda bunlar İbn Teymiyye'den öğrenci olmuşlar. Fakat şunu söyleyebiliriz. İbn Necat ya İbn Necat Muhammed'in Şeyhülislam İbn Teymiyye'ye öğrencilik hakkı olarak diğer öğrencilerin yaptığını yapamamış. Yani geçmişte şöyle bir şey var. Onu net söyleyeyim. Mesela birçok insan İbn Teymiyye'ye öğrencilik yapmış. Kim gibiyse İbn Kayyım gibi i̇bn Kesir gibi, İbn-i Recebül Hanbeli gibi mesela, i̇bn Abdülhadi gibi mesela. Bunların içerisinde İbn-i hakkını veren iki tane öğrenci var. Birincisi İbn-i Kayn, zaten hiç tartışılmaz. İkincisi ise i̇bn Abdülhadi. Özellikle Şeyh Kuleslam i̇bn Teymiye'ye reddiye yazanlara o da reddiye yazmış. Yani müellifat yönünde i̇bn Teymiye'yi savunduğu kitaplar yazmış. Fakat mesela i̇bn Kesir'e baktığımız zaman İbn Taymiye ismini vermemek için çok uğraşıyor. Yani tefsirinde yazdığı belki hemen hemen söyle, hepsi ondan alınmadır. Fakat şey yapmamış. Yani bunu tasrih etmiyor. Açıkça bunu söylemiyor. Herkese İbn Recep de böyle. Hatta o kadar ki bazıları mesela şunu bile iddia etmişler. İbn Recep İbn Taymiye'yi tekfir ediyor diye. Böyle bir iddada da bulunanlar olmuş. Fakat biraz sonra sayacağım kitapların arasında İbn Recep'in tabakat kitabı var. Tabakat kitabı biliyorsunuz. Bizim biyografi dediğimiz tercüm kitabı, dicam kitabı, tabakat kitabı Arapçada denilen Bizdeki biyografi kitabı yani alimlerin biyografilerini ele alan kitaplar. İbn Recep'e de ait böyle bir kitap var. Orada İbn Teymiyye'yi çok fazla övüyor. Yani hani onun şeyh-ül İslam olduğunu, çok büyük bir alim olduğunu, fıkhet olduğunu vesaire söylüyor. Hani o da olmasa yani o övgüleri de yazmamış olsa belki birileri İbn Recep'in İbn Teymiyye'yi teşvik ettiğine kanaat getirecekler. Onun için bunlar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 Recep'in kitaplarından haberdar var. Camii'l-Ulum Cami ve Hikam. Bu ne kitabı? Hadis kitabı değil mi? İbn-i İmam Nevevin'in 40 hadisine bazı eklemelerde de bulunuyor. İmam Nevevin'in 40 hadisini şerh etmiş ve 40 hadisin en derin ve en geliş şaplı şerhi de Camii'l-Ulum ve Hikam'dır diyebiliriz zaten. Bu kitaba bakan bir adam, hadislerin şerhine bakan bir insan i̇bn Recep'in çok geniş bir alim olduğunu hemen anlar. Yani hadis konusunda, fıkıh konusunda, zıgıt konusunda, takva konusunda çok geniş bir ilme sahip olduğunu hemen insan idrak edebiliyor. İkinci kitabı çok meşhur olan Bari değil mi? Fethülbari ise İbn-i Recep'in Bukhari'nin şerhidir. Cenayist kitabına kadar e, ulaşmış İbn-i Recep'ül Ondan sonra vefat etmiş yani tamamlayamamış. Ve tamamlamış olsaydı Hafız i̇bn Hacer'in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 Cenayiz babında son bulmuş e, kitap. Üçüncü kitabı Şerh-ı Câmih-i e, şeyini şerh etmiş. Bu 20 cilt olduğu düşünülüyor e, yaklaşık. Fakat bu kitap bizim elimizde yok. Sadece bazı alimler bazı kütüphanelerde ondan belli varakların, yani belli serfaların kaldığını söylüyor. Niye? Biliyorsunuz, e, Tatarlar İslam alemine girdikleri zaman İslam aleminin genel bütün kültürü o zaman Bağdat'taydı. Ve Tatarlar Bağdat'ı yerle bir ettiler ve şeyler diyor ki tarihçiler e, Bağdat'ın nehri yani bir gün kırmızı akıyordu, bir gün siyah akıyordu. Yani o kadar çok insan öldürdüler ki tatlarda orada ve o kadar çok kitabı şey attılar ki suya attılar ki yaktılar parçaladılar ki bir gün mürekkep akıyor, e, bir gün kan akıyor şey, Bağdat diye. Bu zaten bütün İslam düşmanlarının ortak özelliğidir. Yani bunu hiçbir zaman unutmayın. İster modern İslam düşmanları olsun, ister geçmiş İslam düşmanları olsun. Bir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 Yani birçok hadisçi de iler ilminden anlamamışlar zaten. Çok nadir hatırlıyorsunuz değil mi? Bu tarafı Paris'te çok nadir alim ille hadislerin illetleriyle uğraşabilmiş. Şöyle i̇şte Ali ibn Medini gibi Bukhari'nin hocası, İmam Ahmed gibi Darakutni gibi vesaire. Bunlardan bir tanesi de Tirmizi. Tirmizi Sünen'inde, Sünen'in en sonunda iler diye bir bölüm açmış. Hadislerin illetleriyle alakalı bir kısım anlatıyor. Hafiz-i Neceb de hadis ilminde çok derinleştiği için İller ilminde de konuşan alimlerden bir tanesi. Ve bu kitabı şerh etmişler, öyle bittiğimiz iki cilt halinde şu anda zaten. Ee, mevcut yani bulunuyor bir kitap. Bir başka kitabı, Tabakatul Hanabile diye i̇bn Ebi Yahya'nın bir kitabı var. Tabakat kitabı, teraccüm kitabı, Recan kitabı dediğimiz kitaplar. Bunlara ne kitap diyoruz? Biyografi kitabı diyoruz. Tabakatul Hanabile, Hanbeli alimlerini tabaka tabaka biyografilerini veren bir kitap.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 Tabirinca ise yani tabakatul hanabinden arkadan eki anlamında. O da gelmiş bir ek yazmış. Ondan sonra gelen de beraberinde bir ek yazmış vesaire. Herkes bu şekilde tamamlamaya çalışmış. Bir de böyle bir kitabı var. Bir de İbn-i küçük isareleri var. Yani çok önemli olan. Mecmu'atu'l-resalim diye zaten bir kitap halinde 18 tanesi basılmış bunlardan. Bir de mesela bunun gibi zammu qasvetil kalp gibi. Zagğurabah hadisinin şah ettiği bir isaresi var. Yani,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 Selafın ilminin, halefin ilmine fazileti diye alize yazmış olduğu bir risalesi var. İmkanınız olursa bir talebe olaraktan bu risalelerin şerleri de var, kendi yazdığı, başkalarının taklif ettiği. Bunları bulursanız, bunları alıp iftina ederseniz size faydalı olacak olan bunlar. Tabiri caizse biliyorsunuz, bazı alimler sadece yazı konusunda ustadır, uzmandır. Ama bazı alimler vardır hem yazı konusunda hem vaaz konusunda uzmandır.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 bu konuda yazmış olduğu risaleler genelde böyle toplu, derli halde, konu olarak da bir idim talebesine fayda verecek şekildedir. Ee, buraya kadar soru sormak isteyen var mı? Birazcık da ilginç bunlar? Ee, soru sormak isteyen varsa buraya ilginç yoksa devam edeceğim şu an. Bu, nerede doğmuş? Bağdat'ta. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم كتاب ذم قسوة القلب قال قطرون يرمسح أقدا كتاب قال الإمام العلامات الحافظ زين الدين ابن الشيخ أبو العباس أحمد أحمد بن رجب Fasah Allah ﷻ fi muddetihi ve nefa'bihi. Alama, Hafiz Zeynudin, Abu Abbas Ahmed bin Raja Oglu, Allah ﷻ zevcenle yaşandığı dönemi genişletsin ve onunla onu faydalandırsın dedi ki. Alhamdulillah. Allah azze ve cene hamdolsun. Resaletu fi zemi qaswe qalbi. Bu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 Veya hangi tezkire kitabına bakarsanız bakın mutlaka kalb nedir, kalbin kısımları nelerdir, kalbin sıfatları nelerdir, kalbin acayip halleri nelerdir. Mutlaka bununla alakalı bir bölüm var. Bunun sebebi yani bütün alimlerin çıkış noktası İmam Bukhari ile Müslümün Nüman ile beşirden bir uyar teki meşhur hadisdir. Değil mi? Ala inna fil jasadimuzgaten. İda salahat veya ida saliyat, salah al jasadu kullumu ve ida fesadet fesad al jasadu kullum. Biqudden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 enni mesniye şeytanı bi nusbin ve azab. Ne bassiski ya Rabbi dedik. Allahu celle dua ki şeytan bana yorgunluk ve azapla dokundu. Ne demek yorgunluk ve azapla dokundu? Yani şeytan ne yapmış olabilir ki Eyyub aleyhisselamı yormuş olabilir. Eyyub aleyhisselamı yani şimdi şeytanın şöyle bir yetkisi var mı? Gelip bana böyle eziyet verebilir mi? Azap edebilir mi bana? Edemez. Allahu celle ona öyle bir yetki vermemiş. yani gelip bana bedeni olaraktan azap edecek hali yok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 asıl saadette yaşamanız peygamberi görmeniz size hiçbir faydası olmaz. Onun için terbiye âlimleri öncelikle neyle uğraşmışlar? Öncelikle kalple ve kalbin amelleriyle uğraşmışlar. Hususen yani bu konu kalple alakalı bir kitap değil. Yani Kov bile bize kalbi ele alan ve kalbi anlatan bir kitap değil. Bu bize daha ziyade neyi anlatıyor? Kalple ilgili bir tane meseleyi anlatıyor. Kalp katılığı meselesini anlatıyor. Kalp katılığıyla alakalı normalde Araplar ne olursa olsun bir şey sertleşirse ona kas derler. Bu ister e, maddi bir şey olsun, ister manevi bir şey olsun, hissi bir şey olsun o da somut soyut fark etmez. Bir şey sertleşmeye başladığı zaman, yumuşaklığını yitirdiği zaman Araplar onun için kasal kelimesini kullanıyorlar. Yani sertleşti, katılaştı, yumuşaklığından oldu diye. Allah Azze ve Celle de bunu Kur'an'ı bir kavram haline getirmiş. Katılaşan kalpler için Allah Azze ve Celle diyor ki قَسْوَتُوا قَلْبِ Kalplerin katılaşması. Bu tabir nereden alınmış o zaman? Bu tabir Kur'an'ı Kerim'de ve Peygamber'in e sonra geleceği gibi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetinden alınmış. Burada İbn Recep'in pek böyle değinmediği bir konu var. Fakat konunun mukaddimesi bu. Biz onun için bunu bilmek zorundayız. Şöyle bir soru soralım. Mesela kalp katılığının zararı nedir? Yani kalp katılığı insana ne tür bir zarar verir? Ve o da Allah azze ve celle tamam güzel kalp katılığını anlatmış ama bir şöyle sorsam. Yani ben bu risaleye ehemmiyet vermedim. Bunları okuduğum zaman çok da umursamadım. Bunun bana zararı ne olacak diye? Ben Kur'an-ı Kerim'den 4-5 tane ayrı vaka anlatacağım. Kalp katılığıyla alakalı. Kalp katılığının insan üzerindeki zararları nelerdir? Bunlardan birincisi kalbi katı olan adam Allah azze ve emirlerine ve nehiylerine icabet edemez. İster istese bile uğraşsa bile adım atmaya çalışsa bile kalbi bir defa katılaşmışsa mümkün değil o insan Allah azze ve şeyine emirlerine icabet edemez. Yani biliyorsun mesela Allah senden bunu istiyor.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 Emir bu kadar kolaydı. Yani yeryüzünde nasıl bir inek olursa olsun bir inek bulsalardı ve o ineği keserlerdi. Allah azze ve Ceyden emirlerine icabet etmiş olacaklardı ve kurtulacaklardı. Fakat kalpleri katılaştığı için çünkü o kıssanın devamında Allah azze ve celle diyor: "Feliye kel hijarati ev esed kasve." Sonra sizin kalpleriniz katılaştı. O taş gibidir. Hatta taştan daha katıdır. Onları Allah'ın emrine icabet ettirmekten alıkoyan şey nedir? Onlara Allah'ın emrine icabet ettirmekten alıp koyan şey, onların kalplerinin katıdadır. Kalp katı olduğu için şeytan onlarla oynadı, işi zorlaştırdı, zorlaştırdı. E şimdi aynısını mesela biz kendimiz için düşünelim. Özellikle yani normal insanlar değil de ilim talebesi. Allah'ın ondan istediklerini biliyor. Allah'ın ona yasakladıklarını da biliyor. Misal. Ama buna rağmen yapamıyor. Yani bilmesine rağmen, o bilgiyi onura rahatsız etmesine rağmen bunun için yapamıyor. Niye? diye düşünüyor. Yani niye yapamıyor?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 bu imtihanlardan öğüt alsınlar diye. Fakat Enam suresinde Allah Teala bize şöyle diyor. "Ve laqad ersalna ila umam min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i ve d-dara'i la'allehum yatadarr'un." olsun ki ey Muhammed, biz senden önceki insanlara da rasuller gönderdik. Biz senden önceki insanlara da mesajımızı gönderdik. Ve ne yaptık? "Fa akhadnahum bil ve d Onları sıkıntılarla, fakirlikle onları şey yaptık, imtihan ettik. Yani bazen bes verdik onlara, sıkıntı verdik, bazen dela verdik onlara, zarar verici şeyler verdik onlara. Peki niye verdik bunu onlara? Allah bunun illetini anlatıyor. Allah insanoğlunun sıkıntı ve zararla, fakirlikle niye imtihan eder? لَعَلَّمُ <gülüyor> يَتَذَرَّعُونَ Umdur ki, hani umulur ki buna bakıp Allah'ına boğulayarlar. Allah'a karşı kulluk içerisine bürünürler, tadarruh içerisine girenler. Tadarruh kalbine amel edecek. Yani insanın kalbinin Allah'ın hazameti ve büyüklüğü karşısında küçülmesi, insanın kendini Allah'a azad edene karşı kulluk olaraktan hissetmesidir. Bana Allah ne diyor? Faleula izza hum besunat keşke onlara şeyimiz geldiğinde, bizim sıkıntılarımız geldiğinde, keşke tadarru'u içerisinde kulluk ve zillet içerisinde gelseydi. Walakin qaset qoyubu. Lakin onların kalpleri katılaştı. Vazei nalebumü şeytanuma kyanu yamelu. Ve şeytan onlara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 anlamına engeldir demektir. Mesela buna güzel bir örnek verelim size? Sahabenin Ukud Savaşı'nda başlarına gelen musibeti düşünün. Sahabenin Ukud Savaşı'nda başlarına gelen musibeti düşünün. Bir de münafıkların başlarına gelen musibeti düşünün. Bak iki tane musibet yaşandı okudu gününden. Doğru mu? Biri neydi? Münafıklar yarı yolda peygamberi ve sahabesini terk ettiler, geri döndüler. Onlar mı geri döndüler? Onlar geri dönmediler.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 kalbi katı olan insanlarla da alakalı. Yani iç içe girmiş bir şey. Ben ayeti okuyayım siz anlayın. Allah Azze ve Celle diyor ki? Tabima naqduhüm mīthaqahum la'nāhum ve ce'alnā kulūbuhum Onlar Allah'a verdikleri sözü bozduklarından dolayı, Müslümanlara verdikleri sözü bozduklarından dolayı, peygamberlerine verdikleri sözü bozduklarından dolayı sözlerin hepsini kapsar. Febimana qadahüm mīthaqahum sözlerini bozduklarından dolayı la'nāhum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 Venesu hazan ve nesu hazan mimma kendilerine verilen öğütü unuttular. Başka vela tezeru tetla'u ala kha'ineten minhum illa qalilan Ve sen onlardan çok azın üstesine sürekli onların hainlik yaptığını görürsün diyor ve Teala. <gülüyor> Üç tane zararlı bir de zikrediyor Allah. Kalbi katı olan adam bir Allah'ın kelamını tahrif eder. Bizim şeriatımızda hiç kimse Allah'ın kelamını Yahudiler gibi tahrif edebilir mi? Yani ben şimdi mesela diyelim ki bir hain Kur'an'ı eline alıp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 Bunlar hepsi kalp katılığıyla alakalı olan yani, meseleler. Başka mesele kalp katılığıyla alakalı olan bir mesele had suresinde Allah azze ve Celle diyor ki: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا كَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي بُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُرْقِ الشَّيْطَانُ فَمَا فُمَّ يُحْكِمُ, اللّ... فُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ مَا يُرْقِ الشَّيْطَانُ Mutlaka bu bir şeyler yapmaya temenni ettiği zaman şeytan araya bir şeyler sıkıştırır. Yani mesela peygamber diyelim bir şeyler yapmak istiyor veya rasul bir şeyler yapmak istiyor. Şeytan ne yapıyor? Araya bir şeyler sıkıştırıyor. Bak Allah azze ve deri diyor ki <gülüyor> Allah şeytanın onlara yapmaya çalıştığını nesk eder, Ortadan kaldırır. Yani şeytan peygambere din hususunda zarar veremez. Doğru mu? Sonra Allah ayetlerini ikam eder. Yani peygamberlerin aklında Peygamberlerin kalbinde Allah Azze ve Celle şeylerini hikam eder, ayetlerini hikam eder. Peki sonra ne olur? Yani o şeytanın arada attıkları direkt kaybolur gider mi? Yoksa onlar da birilerine zarar verir mi? لِيَجْعَلَ مَا Şeytanu شَيْطَانُ فِتْنَةً fi فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُمُمُ Ta ki Allah Azze ve Celle şeytanın attığı ortaya ve o vesveseleri kalplerinde hastalık olanlar ve kalplerinde katılık olanlara fitne olsun diye atar. Yani mesela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 Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Buraya kadar anlaşılmayan veya soracağınız bir şey var mı? Devam edeyim mi? Durayım mı burada? Sizin bir fikriniz var mı? Vazifeyi